yazılmasına katkıda bulunan Müslüman olmayan unsurlar da çoktur. Örneğin Huneyn bin İsak onun oğlu tercümeler döneminde önemli görevler görmüş Süryani müelliflerdir. i̇bn Mukaffa, Müslümanlar tarafından e, eski Fars kültürünün İslam'a aktarılmasında önemli hizmetlere tabi tutulmuştur i̇bn Mukaffa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 İslam'da felsefe ismini koyanlar da oldu. İslam'da felsefe ismini koyanlardan Debur, Abdurrahman Bedevi, Debur'un esasen İslam'da felsefe derken, yani Müslümanların felsefe yapamayacağını fakat Müslümanlar arasında yapılan felsefenin ne olduğuna dair bir katı şey söyledi. Özetle, bir uzun bir özet oldu bu, geçen haftanın özeti. Fakat şunu söylüyoruz.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 Mutezeli, Sünni kelamı felsefenin e, kapsamına sokanlar vardı. Tasavvufu ahlakı felsefenin kapsamına sokanlar vardı. Hatta edebiyatı felsefenin kapsamına sokanlar vardı. Rosendahl gibi fıkı felsefenin dili, felsefenin kapsamına sokanlar vardı. Burada özellikle Hilmi Ziya Ülken'in belirttiği bir şey vardı. Demişti ki: Evet, İbn Haldun, Ömer Hayyam gibi isimleri de hatırlıyoruz. Ee, i̇bn Haldun örneğin Batırların Vahid Akman i̇bn Haldun Ömer Hayyem gibi isimleri hatırlatıyor. Herhalde siz de o yazıları görüyorsunuz. İbn-i Haldun'un e, 15. yüzyılda yaşamasına rağmen ki Batırların iddiası 12. yüzyıldan sonra felsefenin yok olduğu İslam'da. Bunları hatırlıyoruz. Ömer Hayyem'i hatırlıyoruz. i̇bn Sina'nın takipçilerinden. E, felsefe sadece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 e, felsefeden saymıyoruz biz İslam felsefesinden. Dolayısıyla İslam felsefesi sanki belirli alanla hapsolmuş gibi duruyor. E, alan ve kapsamla ilgili söyleyeceklerimiz bunlar diğer disiplinlerle ilişkisi üzerinde durmuştuk. Gazali'nin, Farir Razi'nin, Tusi'nin, i̇bn Arabi ve Konya'nın eserlerinden örnekler vermiştik. Ve sonuç olarak demiştik ki,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 Şerilerin ve maturidilerin ya da diğer keremci akullerin söylediklerini katalım. Tasavvufu, e, dili, fıkı, usulü fıkı özellikle Kürtet'ten kastığımız usulü fıkı katalım. Bu felsefenin e, geniş bir anlama, geniş bir alana sahip olduğunu söylemek durumundayız. Bütün bunlar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 Örneğin Osmanlı döneminde yazılmış eserlerden en basitinden Katip Çelebi'nin Keşfü'z-zünun'un girişini anlamakta olan üst derecede zorlanırız. Gazali'nin mişkâtül Envarı'nı anlamamız mümkün değildir. Belhasın e, eee dönemden Cürcani'nin Şerhül Mevâkıf Türkçe tercüme edildi. Okuyun. İslam felsesi bilmeden bu eseri anlamanız mümkün değildir. Sa'dettin Taftazani'nin eserlerini anlamanız mümkün değildir. Şunu söylüyoruz.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 Peki, anladım. Hepiniz buradasınız ve dinliyorsunuz. Ben de keşke size yazardık ama söylemek varken yazmak uzun sürecek. Söylüyorum, ben de memnun oldum orada olmanızdan. Şimdi, Oriental İstihniyet ne diyor, onu söyleyelim. Öncelikle, o cümleyi dersin sonunda söyleyeceğim, erkenden söylemeyeceğim. Çünkü temel iddiamız o, o cümle olacak. Özellikle Batı diyor Ömer Mahir Hoca,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 Orada şöyle söylüyor. ekrandan takip ederseniz okuyorum. Arap felsefesi özgün bakın bu buradaki zihniyete bakın zaten hemen ortaya çıktığını görüyor. Arap felsefesi özgün bir düşünce ortaya koyması bakımından önemli değildir. İbn Sina ve İbn Rüş gibi kişiler temelde yorumcudurlar, şarihlerdir. Yani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 Dine dayalı Müslüman bir toplum ya da dinin e, emrinde ve dine bağımlı bir toplumun felsefe yapması mümkün değildir. Dolayısıyla ortaça felsefesi gibi İslam felsefesi de yalnızca eski Yunan filozofların eserlerini açıklama ve şerh etme olarak kalmıştır. Yine Macit Gökbek, bakın bu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 Yunan'a e, Yunan dair ya da bizim felsefe tarih tarihli kitaplarını okuduğumuz zaman şöyle e, yakabildiklerini yakmışlar, yakamadıklarını almışlar. E, bu başka bir konu. Bununla ilgili klasikte bir hikaye var. Şöyle bir hikaye var. Madem söyledin onu anlatayım. Hem de konumuzda da az çok bağlantılı. Fakat ucuz e, sloganlar atmadan bunu yapmamız gerekir. i̇bn Nedim anlatıyor.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 Bu kitap bir zihniyet devrimi yarattı ve dedi ki, ee, Batıların, evet ilk Sümeyye yeni yazdı, Said'in sonundaki D olacak, Said.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 e, Fatih bir ruhu şeklinde ya da e, ki bir emrin şuraya bir emrin Kur'an-ı Kerim'de yer aldığını biliyoruz. Fakat burada birkaç şey e, dikkat çekmek gerekiyor. O da şu Kur'an'da felsefe diye bir kelime yok. Doğru. Fakat bu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 İmam'ı 333 vefatı 944-333 İmam Eşari'den e, İmam Eşari'de hemen hemen aynı dönemde vefatları İmam-ı Azam Ebu 150 olduğunu varsaydığımızda düşündüğümüzde Maturidya'nın ondan 100 yıl sonra vefat ettiğini görüyoruz. 130 yıl sonra İmam 150-180 yıl sonra tabii ki herhalde beni yani, e, e, dinleyenler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 Hakikatin eşyanın yani eşyan hakikatlerinin bilinmesi noktasında aklı zorunlu bir vasıta kabul etmenin önemli dikkat çekiyor ve burada birkaç metin naklediyor onları okuyorum. Nitekim Allah yani tırnak içinde bu şuradan şuraya kadar olan kısım başka bir yerden naklediyor memnune geliyor. Burada kitap tevhitlerini naklediyor. Nitekim Allah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 İstitlal ne demek hocam? İstitlal deli getirmek demek. Siz bir iddia ortaya atıyorsunuz, Diyorsunuz ki e, alem mütevahirdir. Mütevahir olan her şey halistir. O halde alem halistir. Alemin sonradan yaratıldığına dair alırsa bir istitlal. İstişat da e, şahit getirme. Yani şahit şahidül e, kıyas e, şehadet aleminden gayb alemine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 sizsen has fi ilmin kenam ya da el has al-bahs bunu ben ezberledim el has al-bahs yani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 ee, tehlikelerine dikkatle de çekmişlerdir. Dersinizin ikinci bölümünde görüşmek üzere. Şimdilik Allah'a ısmarladık diyorum.